Şimdi sallallahu aleyhi bir sırrı da söyleyeyim, 10.000 bin salavat-ı şerifi veren kimse, 10000 bin salavat-ı şerife, bu birden verilmez güç. 10 bin salavat-ı şerifeyi peyderpey okumak şartıyla okuyan bir Müslüman muhakkak Resul-i Ekrem'in şefaatine nail olur. Ve altında cam olur. Ve civarı Mustafa'da iskan olur. Yedi emreli Muhammed'in Haydar-ı Kerrar'ın elinden, abu ı Kefzer'den olur.